Açık Dergi Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba, ben de Dünya Haberleşme Günü'nüzü kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sabahleyin e, Büyük Oztuk Ömer Bey okumuştur, 17 Mayıs saati marif takvimi yaprağı gözüme çarptı da orada yazıyordu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman haberleşmeyle ilgili bir şeyler söyleyelim biz bugün. Öyle yapacağız zaten. Nasılsın Murat'cığım? İyiyim çok teşekkür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bomba gibiyim. Bugün teyze oldum. Herkese duyuruyorum. Tebrik ediyoruz. Küçük Zeynep'i de. Evet. Şimdi e, madem haberleşmeden konuşacağız sana bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu bildiğin bir şeyi hatırlatarak bugün bunun muhabbetini yapalım istiyorum. Yapalım. Önümüzdeki günlerde telefonumuz e, cep telefonlarımız çaldığında baktığımızda artık özel numara yazmıyor olacak. Evet. Yani bundan sonra özel numara kalkıyor gizlilik ortadan tamamen kalkacak ve e, herkes birbirine numarasını gösteriyor olacak. Zorunlu olarak. Zorunlu olarak. Şimdi biraz bunu konuşalım istiyorum. Bunun sonucunda bir yere varabilir miyiz? çok da emin değilim işin açıkçası çünkü e, bu çok e, açık bir konu yani herkes bu konuda başka savunmalara gidecektir. Ben işin açıkçası numarasını açık kullanan biri olarak e, gizlemiyorum. Gizlemiyorum. Hiç. Hayır yani ihtiyaç olmuyor çünkü zaten benim e, kartımda da yazdığı için herkes numaramı biliyor. Yani onun için gizleyeceğim bir yer olmuyor. Rahatsız edilme gibi bir endişem de olmuyor. Çünkü şöyle bir şey yapıyorum. Bazen bilmediğim numaraları yani tanımadığım numaraları ben açmıyorum. Özel numaralarda olunca e, açıyordum çünkü kimin olduğunu bilmiyordum. Bazen istemediğim telefonlar oluyordu tabii. Tabii. E, ...ama o zaman diyelim ben telefon numaramı değiştirdim... ...seninle bir daha görüşemeyeceğim öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Ondan haberim olur diye düşünüyorum. Hayır ama yani bir şey oldu diyelim... ...telefonum arızalandı, bir yerde unuttum... ...o günlük bir telefon ödünç aldım birinden... ...sana ulaşmaya çalışıyorum ve sen telefonu açmayacaksın. Yok şimdi konu ben olunca... ...aslında şöyle bir şey oluyor... ...yani çok yoğun bir telefon trafiği geçmişse o gün... ...ve tanımadığım bir numara beni arıyorsa... ...bilmediğim bir kişi o zaman bazen kaytarabiliyorum. Hmm. Sonradan geri aramak kaydıyla tabii genelde ama... E ...bir şekilde sen de bana ulaşırdın... ...merak etme yani... Tabii, tabii. Ama... ...mesaj <gülüyor> Evet. ...ama şimdi burada şöyle bir şey var... ...bir tarafıyla benim hoşuma gidiyor... ...çünkü bu özel numara... ...yazısından ben nefret ediyorum... ...beni 3-5 kişi özellikle... ...böyle arıyor ve hangisi... ...istediğim biriyken başka biri çıkınca... ...özellikle çok sinirleniyorsun... <gülüyor> ...öbür taraftan da... ...bazı kişileri düşünüyorum... ...yani popüler kişileri... ...sanatçıları... İşte ne bileyim habercileri, hani sürekli uzu, ulaşılması kendileri adına riskli olan kişileri düşünüyorum. O zaman da bunu biraz yanlış buluyorum işin açıkçası ve tehlikeli buluyorum. Ne diyorsun sen bu konuda? Senin konunun çok doğru bir yerdesin ama izin ver bir de ben kendimden bahsedeyim. Ben de numarası açık hatta web sitesinde bile yazan bir adamım ama ben bazen ama bir dönem gizli tutuyordun sen bazen gizli hale getiriyorum hatta sana da rastladım niye gizli numara diye bana sormuştun hatırlarsan hı hı. o gizli alıp gizli unuttuğum zaman niye gizli alıyorum alıyordum bundan sonra alamayacağım biliyor musun bazı firmalar bazı yerleri aradığın zaman şimdi gizli numara olmaması ne demek karşı tarafa numaran çıkıyor demek ve bu insanlar benim numaramı benim isteğim dışında alıyorlar demek. ...hemen arkasından bana SMS başlıyor. Mesela son derece kızdım burada şimdi pozitif da negatif reklam olsun diye özel adını söylemeyeceğim. Ama bir tane kebapçı. <gülüyor> ben bir şekilde o kebapçıyı herhalde cep telefonumda ama aramışım. Rezervasyon sırasında cep telefonumu vermişim, ne yapmışım? Ama şundan eminim kesinlikle bana reklam yollayın demedim. Demem çünkü <gülüyor> tam tersini söylerim hele soran olursa. Her bayramda, seyranda şu zaman, bu zaman işte bugün... İşte anneler günü ne kadar güzel bugün işte 1 Mayıs şöyledir böyle sürekli bir SMS halinde bu gelin kebap yiyin. Şimdi zaten internet üzerindeki spam'i elektronik postalardaki spam'i birçok kez konuşup konuşuyoruz. Bir de burada spam var. Şimdi yurt dışına gittiğimiz zaman yurt dışında belki gizlemenin yasak olduğu ülkeler var ama... ...beraberinde telefon üzerinden gelen mesaj ya da telefon arayarak spam'e karşı bir takım kurallar yönetmelikler... Yani var. cezalar mı var? Cezadan önce bir takım kanunlar var, yöntemler var. Diyor ki mesela aman dikkat edin işte ben istemiyorum dediğin anda sana yollamaları yasak. İstemiyorum dediğin halde yollarlarsa şikayet etme şansın var. Türkiye'de henüz bu yok. Türkiye'de olmadığı gibi yani bunu bir anlamda da tanıtım aracı olarak da kullanılabiliyor bu. Tabii, yani tabii. illaki senin numaranı bırakman gerekmiyor. Benim hiçbir şekilde uğramadığım bir takım e, müzikli eğlence yerlerinden o haftaki bütün e, sanatçıların ya da kim hangi gece çıkıyor o gün ne var bazı galerilerden vermediğim halde bir yerlerden ulaşıp gönderebiliyorlar. İşte bunun olan. bir ticareti var. Oysa Türkiye'de bu ticareti sen diyelim ama sonuç olarak şöyle bakıyorum. Sen müziği eğlenceyi seven bir insansın. Galerilere giden bir insansın. Dolayısıyla hayatında en az bir galeriye, en az bir müzik eğlence ne cep telefonu bırakmış olman evet. normal. Onların arasında da bir ticaret var. Oysa Türkiye'de şu anda bu ticaretin nasıl olması gerektiği, senin e, A lokantasında ya da B sergisinde bıraktığın telefonun başka bir yere nasıl verileceği ya da verilemeyeceği henüz düzenlenmiş durumda değil. Bu sadece şöyle olabilir bir takım e, bu tür datalara sahip olan telefon numarası datasına sahip olan bazı şirketler tanıtım şirketleri organizasyon şirketleri eğer birisi bir istiyorsa bunu gerçekten e, bir, bir, bir elindeki bilgiyi veriyormuşcasına verip ...karşılığında da bir bedel isteyebilir. Yani böyle bir data oluşturma... E, ...yöntemi var işin açıkçası. Var dünya yani Dünyada bunun ciddi bir... ...maliyeti, adeta ciddi bir parasal karşılığı da var. Hatırlarsın çok eski programlarımızda... ...Amazon.com'u konuşmuştuk. Amazon.com satılırken çok büyük paraları el değiştirdi. İsim hakkı dışındaki en büyük para... ...bugüne kadar kim ziyaret etti? Ne kitap, ne CD aldı? Neyi seviyor bilgisiydi? E, bu da bir bilgi sonuç olarak bizim... ...kimlik bilgilerimizden, kişisel bilgilerimizden... ...bir tanesi. Peki... Şöyle sorayım ben sana şah sen bu evet. olayı nasıl karşılıyorsun? Şimdi bir anlamda iyi karşılıyorum. Yani telefon numaralarının yasaklanmasının pardon e, telefon numaralarının gizlenmesinin artık yasaklanacak olmasını değil mi? Bir anlamda iyi bir şey yapıyorum. Böylece benimle tanımadığım biri dalga geçemeyecek. Kim olduğunu göreceğim bileceğim e, ve herkes de bunun farkında olacağı için e, bu tip telefon şakaları gecenin saat üçünde telefon etmeler azalacak. Hı hı. En azından aradığında kim olduğunu bileceğim. Hayranlara ulaşamayacak numaran ulaşacaklar da ben kim olduğu bilip onu şikayet edebileceğim sonunda. Evet. Bu tarafı iyi. Ama bununla beraber o biraz önce konuştuğumuz altyapının düzenlenmemiş olması, benim numaram başkaları tarafından öğrenildiğinde bunun e, kim tarafından nasıl kullanılacağı ya da nasıl kullanılamayacağının düzenlenmesinin de alelacele yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben Sen... burada şunu düşünüyorum. Gerçekten e, genel olarak numaranın açık olması tamam ama kişiye ait de yani Genel kapanmanın dışında bir yöntem olması lazım. Şimdi bazen de kullandığımız telefon üzerinde bir şey vardı yani yıldız otuz beş yıldız kare öyle bir şeylerdi hı hı hı. hatırlamıyorum evet. şimdi tam o zaman gizli çıkıyordu numara. İşte ben zaman zaman öyle gizleyip açıyordum. Ee, yani bir kerelik aramada gizliye bilme e, hakkının da olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok genel bir yer aranıyorsa ve numaranı vermek istemiyorsan hakikaten hı hı hı hı hı. diye ee, bu tarz olmasını. E, görüyorum daha demokratik buluyorum işte e, haklısın ben de öyle buluyorum ki hani şu andaki kullanış biçimim de benim öyle zaten ama işte bu yaz artık ortadan kalkacak yakın bir gelecekti bakalım ne olacak tahmin ediyorum biz e, birkaç ay içinde bu konuyu yine konuşuruz bu sefer bunun sonucunda ortaya gelmiş ortaya çıkmış olan problemleri e, konuşuruz gibi geliyor Peki e, şöyle bakalım biz biraz da olayın risk tarafına bakacağımız için e, bu konuda Risk taşıyan numarasını çok herkesin görebilmesinden dolayı e, bir takım risklere maruz kalabilecek kişileri düşünelim. Evet. Onlar için önerin ne? Yani o zaman belki de iki numara taşımak. İşte onlar zaten e, teşekkür ederim. Ağzımda aslında cevabı vermiş oldun. E, da yetiştim. <gülüyor> onlar zaten biliyorlar ne yapacaklarını çünkü zaten ne zamandır yapıyorlar. E, zaman telefon değiştiriyorlar düzenli olarak. Ve e, telefon değiştirirken de işte e, bir, sadece istedikleri insanlar yeni telefonu veriyorlar. Eski insanlar dolayısıyla ya da ulaşılması ulaşması istemeyen insanlar artık ulaşamaz oluyorlar. Ama senin söylediğinde bir yöntem çok pratik bir yöntem değil. Zaten yanımızda cebimizde cüzdan, anahtar, ıvır bir sürü bir şey taşıyoruz. Bir de iki tane birden telefon taşımak çok kolay değil belki ama nasıl elektronik posta adresinde bir, bir genel uzun süre arkadaşlarımıza verdiğimiz bir de günlük hayatta kullandığımız iki tane elektronik posta adresimiz olsun diyoruz. Tahmin ediyorum burada da mecburen... Bir tane uzun süreli kullandığımız yakın dostlarımıza arkadaşlarımıza verdiğimiz bir tane de günlük hayatta kullandığımız cep telefonumuz olacak gibi duruyor. E, acaba iki sim takılan cep telefonu kullanmak diye bir şey söz konusu olabilir mi? E, o teknoloji bir süre gelişti fakat sonra çok verim alamadı. Tahmin ediyorum bundan sonra bununla ilgili modeller Türkiye'ye daha çok gelmeye başlayacak bu yasaklamadan sonra. Peki son bir sorum olacak. Yurt dışında e, bu tarz kullanım yerleri neresi bilmiyorum. Yani numaranın gizli kalmasının yasak olduğu ülkeler var mı gerçekten? Ee, şey var. E, ve buna e, neden gidildi? E, Türkiye'de? Türkiye'de buna gidilmesi nedeni temel olarak çok fazla e, gizli numara üzerinden gizli kapaklı işler çevrilmesi. Bu bir takım insanların rahatsız edilmesi, bununla ilgili e, savcılıklara birçok yansıyan olayın davanın olması ve sonuçta insanların bulunamaması bir tane nedeni buydu. Ee, öbür nedeni de biraz daha tahmin ediyorum tüm dünyada olduğu gibi bu işte 11 Eylül sonrası dünyada da e, kişisel özgürlüklerin biraz daha kısıtlanması yönünde bir felsefenin gelişiyor olması. Bu başka bir programın konusu bu yıllar içerisinde zaman zaman özgürlükler zaman zaman e, devletin kontrolün daha ağır bastığı dönemler yaşanıyor. Ve 11 Eylül sonrası dünyada da şu anda devlet kontrolünün daha ağır bastığı bir dönem içerisindeyiz. Bunun daha kabul gördüğü bir dönem içerisindeyiz. Gelecek dönemde nasıl olacağını konuşuruz nasıl olsa. Tamam. Böylece bugünkü programımızın sonuna geldik. E, kapatırken ben şunu söylemek istiyorum. Teknolojiyle iç içe yaşamaya başladığımız oranda ne kadar çok e, ondan yararlanıyorsak o oranda dikkatli olmamız gerekiyor. Ona yakın oranda da e, biraz daha böyle Gizli kapaklı işler yapmamız zorlaşıyor gibi düşünüyorum ben. Tabii, hayat kolaylaştıkça beraberinde hayat sadece bize kolaylaşmıyor. Devlete de kolaylaşıyor. Takip etmek isteyen insanlara da kolaylaşıyor. Öyle değil mi? Evet. Ee, ve ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. Önümüzdeki çarşamba görüşene kadar hepinize güvenli günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.